1287 numaralı konu, Hazreti Ömer'in arkadaşlarına bir ayetin manasını sorması ve İbni Abbas'ın verdiği cevaptan memnun kalması, İbni Abbas şöyle anlatıyor, Hazreti Ömer, bu gece bir ayet okudum, beni uykusuz bıraktı, o ayet şudur, biriniz ister mi ki, kendisinin altından ırmaklar akan, içinde her çeşit meyvesi bulunan, hurmalardan ve üzümlerden oluşmuş bir bahçesi olsun, kendisinin üstüne tam ihtiyarlığın çöktüğü, aciz çocuklarının da bulunduğu bir sırada birden ateşli bir kasırga gelsin de bahçeyi yakıp kül etsin Allah düşünesiniz diye size ayetleri böyle açıklıyor Bakara 2 suresi 266 ayetiyle Allah neyi kastetmiştir dedi? Oradakilerden bazısı Allah daha iyi bilir dediklerinde Hazreti Ömer Allah'ın daha iyi bildiğini ben de biliyorum fakat ben sizden soruyorum ''Bunun hakkında hanginizin yanında bilgi varsa, hanginiz peygamberden bunun hakkında bir şey işitmişse, bana haber veriniz.'' dedi. Bunun üzerine herkes sustu. ''Ben çekinerek bir şeyler söyledim. Hazreti Ömer beni görünce, ey kardeşimin oğlu, çekinme, kendini küçük görme. Bildiğin bir şey varsa açıkça söyle.'' dedi. ''Ben, Allah Teala, bu temsil ile kişinin amelini kastetmiştir.'' dedim. ''Ömer, nasıl?'' dedi. Ben, bana ancak bu kadar ilham edildi, dedim, bunun üzerine Ömer kendisi açıklamaya başladı ve, ey kardeşimin oğlu, doğru söyledin, kişi dünyada en çok ihtiyarladığı ve küçük, bakıma muhtaç çocuklara sahip olduğu zaman, böyle güzel bir bahçeye muhtaç olur, ahirette ise, kişi en çok amele muhtaçtır, sen çok doğru söyledin, yeğenim, dedi.